36 İslamiyette talak. Talak kelimesi lügatte bağlı bir şeyi çözmek demektir. Zevceyi boşamakta kullanılır. Yani nikah bağını çözmektir. Boşanmak için konulmuş olan kelimeleri erkeğin zevcesine karşı söylemesiyle talak hasıl olur. Bu kelimelerden birini Söyler söylemez hasıl olan ayırmaya talakı ı bain denir. İddet zamanı geçtikten sonra hasıl olan talaka talakı ı ric'i denir. Talak olması için önce sahih olan nikahın bulunması lazımdır. İslam nikahı bulunmayan iki eş arasında talak olmaz. Fasit nikahla evli olanın talak vermesi sahih olmaz. Ric'i olsun, bâin olsun, üçten az olarak boşanmış kadın iddet zamanındayken ve birinin irtidad etmesiyle olan fesh'de iddet zamanındayken tekrar talak verilebilir. Fakat ebedi fesh'de mesela üvey oğlunu şehvetle öpen kadın ayrılınca tekrar talak yapılamaz. Nimeti i İslam'da diyor ki: "Zevç vat yolunmuş zevcesinin yanındayken ona hitaben 'Sen benden boş ol. Ben seni boşadım. Sen boşsun benden.' gibi sarih, açık olan yani yalnız boşamakta kullanılan bir sözü şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda Yanında değil ise, mektup veya vekili ile bildirince, manasını bilmese dahi, bir talak-ı ric'î olur. Babanın evine git, benden git muradına er, örtün, başını ört, sen hürsün, kendine koca ara, cehenneme git, sen bana hınzır gibisin, senin zevcin değilim, ben senden ayrıyım. Sen benden bayinsin gibi başka yerlerde de kullanılan sözü boşamak niyetiyle söyleyince veya sen bana haramsın deyince bir talak-ı bayn vaki olur. Böyle birkaç manada kullanılan kelimelere kinaye denir. Boşamak kelimesi sarihtir. Bırakmak, terk etmek kelimeleri kinaye iseler de boşamak için kullanılmaları adet olduğundan sarihtirler. zevcesinin babasına ben senin kızını istemem kime ister ise varsın dese ve zevcesi gezmek için izin istedikte ben seni ip ile bağlamadım boşsun git dese veya aramızda nikah yoktur veya senden geçtim veya İstediğin yere gidersin. Bana avret olmazsın. Veya, sana dört yol açıktır. Hangi yolu ister isen, anı tut. Veya, var yıkıl git. Veya, artık ben seni istemem. Babanın evine git. Yahut, seni boşamak istiyorum gibi şeyler söylese, boşamak niyet etmedikçe, talak olmaz. Şart olsun, dilediğini yap. Sözleri, boşamak manasına kullanılan yerlerde, zevcesine böyle söyleyince, niyet etmese dahi, bir bayin talak olur. Zevcesine, anam, kızım, kardeşim demekle talak olmaz. Şimdiden sonra, anam yahut kız kardeşim ol demek, bir talak-ı olur. Vat yolunmuş zevceye, sarih sözde yapılan talak, Niyet etse dahi çirkinlik çokluk bildiren kelime eklenmedikçe bayin olmaz. Ric'i talakta zevç iddet zamanı içinde söz ile veya fiilen eski nikaha rücu edebilir. Yani zevce istemese dahi nikah yapmadan evliliğe devam eder. Şahit lazım olmaz ise de iki adil şahide haber vermesi müstahap olur. Ric'i talak iddeti zamanında zevç zevcesinin odasına girebilir, zevce süslenebilir. Bâin talak iddetinde zevcesinin odasına giremez, zevce süslenemez. Yeniden nikah lazımdır. Ric'i veya bâin talakta adet söylemedikçe veya parmaklarıyla işaret etmedikçe bir talak vaki olur. Üç veya Fazla sayı söylerse, Üç talak ile boşamış olur. Bedenimdeki kıllar adedince, Veya, Denizdeki balıklar adedince, Yahut, Gökteki yıldızlar kadar, Deyince, Talak-ı olur. Avucunun kılı kadar, Veya, Balık bulunmayan havuzu göstererek, Şu havuzdaki balıklar adedince, Benden boş ol, Derse, bir talak-ı ric'i olur. Talak veren erkeğin, akil, bali ve uyanık olması lazımdır. Kölenin, sarhoşun, kâfirin, hastanın ve tehdit edilen kimsenin sözüyle veya mektubu ile talak vâki olur. Mektup zevcenin eline vardığı anda, boş olur. Delinin, çocuğun, bunağın, baygının, uyuyanın, ve hastalıkla ve kızarak, dalgın olanın söylemesiyle talak olmaz. Kızarak, dalgın olmak, söylediğini bilmemek demektir. Bu da iki türlü olur. Manasını bilmeden, kast ve arzu etmeden söyleyince, talak vâki olmaz. Manasını bilerek ve isteyerek söyleyip, sonra söylediğini bilmemek, hatırlamamaktır bu sözünü iki şahit işitip sonra söylerlerse talak vakii olur hiç vati veya halvet olunmamış zevce bir kere boşanınca bayin olur zevcin buna hemen nısf mehir vermesi lazım olur ve iddet beklemez boşandığı gün bile başkasıyla evlenebilir feshetmek ve eşlerden birinin mürtet olmasıyla Hakimin ayırması talak değildir. Bunlar fes olur. Yaşlı, çirkin kadını boşamak mübahtır. Yani günah değildir. Zevcine veya başkalarına diliyle, hareketleriyle sıkıntı veren, herhangi bir farzı yapmayan, mesela farz namazları kılmayan, fuhş şüphe olunan kadını boşamak müstehaptır. Farzı yapmayan kadını boşamamak günah değildir. Evlilik vazifesini yapamayan, mesela sihir yapılmış, cimadan aciz olan erkeğin zevcesi ayrılmak isterse, bunu boşaması vacip olur. Zevceyi bid'at üzere boşamak haramdır. Hangi da olursa olsun, yalnız boşamakta kullanılan sözlere, sarih, açık söz denir. Zevcesine karşı, seni boşadım, sen bana haramsın gibi, sarih söz söyleyince veya yazınca, niyet etmese bile bir talak olur. Birincisi riciyi, ikincisi bayin olur. Erkek, başka şehirde olan zevcesine, mektubu alınca benden boş ol yazarsa, mektubu okuyunca boş olur. İki, üç derse veya demeyip, Niyet ederse iki veya üç talak olur. Hem boşamada hem başka yerde kullanılan sözlere kinaye söz denir. Kinaye söyleyince boşamaya niyet ettiyse veya öfkeliyse bir bâin talak ile boşamış olur. Talak verirken inşallah eklerse talak olmaz. Niyet etmekle, mehrini vermekle boş olmaz. Boşamak Yalnız İslamiyet'in izin verdiği sebeplerle olur. Böyle sebeple boşamakta sünnet vat yolunmuş zevceye hayızdan temizlendiği zamanda vati'dan önce bir talak vermektir. Yani seni tatliq ettim veya seni boşadım denir veya yazılır. Niyet etmese, manasını bilmese de söylediği sözün talak için kullanıldığını biliyorsa, bu açık söz ve yazı ile boşanır. Böyle boşayınca, bir rici talak olur. Rici-i talakta, nikah büsbütün bozulmaz. Bu kadını, dört mezhepte de, iddet zamanı içinde, yeni bir nikâha lüzum olmadan, tekrar alabilir. Tekrar almak için, Hanefi ve Maliki mezheplerinde, şahide lüzum olmadan, önceki nikaha rücu ettim, önceki nikah'a döndüm demesi yetişir. Yahut, önceki nikah'a dönmek niyetiyle öpmesi veya vati etmesi yahut şehvetle elinden tutması da yetişir. Nikah tazelenmiş olur. İmamı Şafii ve Ahmet bin Hanbel rahmetullahi teâlâ aleyhima ise iki şahit yanında, Önceki nikahı rücu ettim demesi lazımdır. Fakat velinin bulunması ve izin vermesi lazım değildir dedi. Hür olan zevcesine ric'i veya bain üç talak verirse, yani başka başka üç zamanda birer kere boşarsa veya bir defa üç kere boşadım derse eski nikah bütüntüm bozulur bu kadını tekrar alabilmek için hulle lazım olur. Bir kadın, her nevi iddet zamanı içinde, hiç kimseyle evlenemez. Hulle demek, kadın başka erkekle nikahlanıp düğün olup, vati olup, o erkekte boşayıp ve bundan sonra tekrar iddet zamanı geçmek demektir. Ancak bundan sonra birinci kocası, ve ancak yeni bir nikah ile tekrar alabilir. Bu ise bir erkek için zillettir, aşağılıktır. Allahü Teala erkeklere boşamak hakkını verdiyse de bu hakkı gelişi güzel kullanmamaları ve kadınlar erkeklerin elinde oyuncak olmamaları için erkeklere bu hulle zilletini yüklemiştir. Hulle korkusundan Müslüman bir erkek talak lafını ağzına bile alamaz. Aile arasında boşanmak lafı şakası olamaz. İbne Abidin diyor ki, hulle lazım olması için dört mezhepte de zevç ile zevce arasındaki nikahın kendi mesebine göre sahih olması lazımdır. Fasit olan nikahta üç kere boşayınca dört mezhepte de hulle lazım olmaz. Mesela Nikah yapılırken kızın velisi bulunmayıp yalnız kız kabul etmiş ise yahut nikah kelimesi söylemeyip mesela hibe ettim denilmiş ise yahut iki şahit fasık iseler yani fasık oldukları biliniyorsa Şafii mezhebi taklidi edilir. Şafii mezhebine göre bunların mevcut nikahları fasit olduğu için talakları da sahih olmaz. Hulleye lüzum olmadan Şafii mezhebine uygun olarak yeniden nikah yapmaları caiz olur. Şafii mezhebini taklide başladıkları anda eski nikahları batıl olur. Şafii mezhebini taklide başlamadan önce nikahları batıl olmaz. Önceki evliliklerinin haram olmadığı ve mevcut çocukları Habis olmadıkları, bezzaziye fetvasında da yazılıdır. Nitekim, Niyet etmeden aldığı abdest ile, Öğleyi kılan hanefi'nin namazı, Sahih olur. İkindiden sonra, Şâfî mezhebini taklide başlarsa, Niyet ederek, Yeniden abdest alması lazım olur ise de, Öğle namazını kaza etmesi lazım olmaz. Bir kimsenin, Boşamayı ve köle azâd etmeyi, temlik etmesi, yani mülke ve sebebi mülke bağlaması, hanefi ve maliki mezheplerinde caizdir. İmam-ı Şafii ve Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi teâlâ -ale aleyhima ise, caiz değildir, dedi. Mecmuay-i kitabında diyor ki, talak, ipi çözmek demektir. Bâin olan talakta, nikah derhal bozulur. Böyle boşanmada erkek iddet içinde nikahı tazeliyemez, kadınla bir araya gelemez. Rici talaktan nikah iddet zamanı bitince bozulur. Zevç ve zevceden biri mürtet olursa nikah fes olur ki buna talak denmez. İslamiyete uymayan, kötü huylu olan kadını boşamak caiz ise de iyi kadını keyf için boşamayı Allah-u beğenmez. Bir defada, üç kere talak vermeye, bid'at talak denir. Özürsüz, üç talakla boşamak haramdır. Her talakta, iddet zamanı geçinceye kadar, erkeğin kadına, nafaka, ev kirası, yiyecek, giyecek vermesi farzdır. Bu zamanda, kadın, başka erkekle evlenemez. Sarhoşun, ve işkenceyle cebrolunan kimsenin ve şaka olarak söyleyenin sözüyle de kadın boşanmış olur. Cebriyle yazdırılan talak mektubu ile vaki olan talaktan vazgeçilebilir. Sarhoş iken ve şaka olarak yazılan mektupla ise boşanır. Şafii mezhebinde sarhoşun sözüyle talak vaki olmaz. Maraz-ı mevtindeyken zevcesini bâin olarak boşarsa ve zevcesi bunu istemeyerek kabul edip mehri müeccelini alırsa, kadın iddet içindeyken hasta ölürse, kadın bunun mirasına varis olur. Fakat talakı kadın istemiş olup ve bayin olarak veya üç talakla boşamış ise veya kadına istediğini yapacağım deyip, o da beni boşa demiş ise, iddet içinde ölse de varis olamaz. Halvet olsun olmasın, hiç vat yolunmamış sevcesine, seni boşadım derse veya vatiden sonra sen bâin olarak boşsun veya sen elbette boşsun, benden çok uzaksın derse veya çirkin talak, şeytan talakı, bid'at talakı, en kötü talak, dağ gibi talak, şiddetli talak ve benzerleri gibi çokluk bildiren kelimelerle boşarsa, bir talak-ı bâin ile boşamış olur. Bâin, ayırıcı demektir. Bunları söylerken, iki veya üç niyet ederse, iki veya üç kere, üç kere boşsun deyince, üç kere bâin boşamış olur. Ben senden boşum veya senden çok uzağım demekle talak olmaz. Çünkü kadına talak verilir. Yani nikah bağının kadına olan ucu çözülür. Erkeğe olanı çözülmez. Fakat ben senden bâinim veya sana haramım der ve niyet ederse bâin boşamış olur. Ben sana zevç değilim veya sen bana zevce değilsin dese yahut kadın sen bana zevç değilsin deyip de erkek evet dese talak niyeti yoksa boş olmaz. Senin zevcen var mı diye sorulunca yok dese talak olmaz. Fasit olan nikahın talakı olmaz. O kadını sonra sahih nikahla alabilir. Zevcesinin veya başkasının Mal vermesi şartı ile boşamak caizdir ve talakı bahin olur. Erkeğin talak hakkını başkasına bırakması üç türlü olur. Bir, Tevvit. Buna temlik de denir. Talakı zevcenin mülküne bağlamaktır. Zevç zevcesine işin senin elinde olsun veya kendini sen boşa. yahut ''Diler isen boşsun.'' gibi, üç cümleden birini söylemesiyle olur. Kadın, ancak o mecliste kendisini boşayabilir. Erkek, sözünden vazgeçemez. Kadın, erkeği boşayamaz. Kendisine boşanmak hakkı verilen kadın, erkeğine ''Seni boşadım.'' derse, boşanmaz. ''Kendimi boşadım.'' demesi lazımdır. Nimet-i da diyor ki: Tevvit, zevcenin arzusuna bırakılarak ne zaman istersen ilave edilirse o meclise mahsus olmaz. Zevce istediği zaman kendini boşayabilir. Bir kadın kendini bir erkeğe nikah ederken "Ne vakt istersem kendimi senden boşamak üzere." diyerek şart ederse Erkek de nikah yapılırken bu şartı kabul ettim. Derse böyle şartlı nikah sahih olur Ve kadın da boşanmak hakkına Malik olur. Kadının yapacağı talakın bain veya rici olması zevcin sözüne bağlıdır. Kendini dile, yahut, "Senin işin kendi elinde olsun gibi kinaye söyleyip talak olmasını niyet edince, bâin talakı tefvîd etmiş olur. Kendini boşa deyip, bâin olmasını niyet etmezse, ricî olur. Sen ne vakt ister isen, yahut istediğin vakt benden boşsun demekte, de, kadının arzusuna bırakılan tefvîd olup, zevce, ben talak hakkı istemem dese de, hakkını reddetmiş olmaz. O meclise mahsus olmayıp, dilediği zamanlarda bir riciği talak ile kendini boşayabilir. Talak bildirilmiş olan zamanda başlar. Bildirilen yerde başlamayıp, söylendiği anda hemen vakii olur. Kadıhan fetvasında diyor ki, Ebu Leysi semerkandiyi buyurdu ki, erkek nikah yaparken. Boşanmak senin elinde olmak üzere seni nikah ettim derse nikah sahih olup boşanmak hakkı kadının elinde olmaz. Fakat önce kadın istediğim zaman boşanmaklığım elimde olmak üzere sana nikahlandım der. Erkek de kabul ettim derse hem nikah sahih olur hem de boşanmak kadının elinde olur. Çünkü, önce erkek söyleyince, teffit nikahtan evvel olup, sahih olmuyor. Önce kadın söyleyip, erkek kabul edince, teffit nikahtan sonra olup, ikisi de sahih oluyor. Yani, erkek kabul ettim deyince, kadının söylediklerini tekrar etmiş olup, bunu kabul ettiğini bildirmiş oluyor. Böylece, nikahtan sonra teffit yapmış oluyor. 2- tevkil etmektir. Kadına kendini boşamak için seni vekil ettim demesidir. Kadın vekil kaldıkça kendini boşuyabilir. Erkek vazgeçince azledebilir. 3. Temlik haberini başkası ile veya mektupla zevceye ulaştırmaktır. Zevce haberi aldığı mecliste kendini boşuyabilir. Talakı bir sebebe bağlamak şart olan sebep devamlı mevcud olmamalı yapılması ve yapılmaması caiz olmalıdır şartın imkansız şey olmaması da lazımdır mülk olmayan belli bir şey şart olamaz mesela bir kadına senin nikah edersem sen boşsun denemez çünkü kadın henüz nikahında değildir 1. Kısımda Yemin Bahsine Bakınız nimet İslam'da diyor ki, talakı şarta bağlamak, talak üzerine yemin etmek demektir. Şart hasıl olmadıkça, talak vâki olmaz. Rakı içersem, zevcem boş olsun diyen, bir kere içince, zevcesi bir ricî talak ile boş olur. Söylerken, bâin olmasını niyet etmiş ise, yahut, İçersem helalim haram olsun. Demiş ise bayin talak ile boş olur. Filan işi, işler isem Veya isen benden üç talak ile boş ol deyince bunun çaresi zevcesine bir talak verip iddet zamanı tamam olduktan sonra o işi işlemek ve sonra onu tezvici etmektir. O işi tekrar yaparsa talak vakii olmaz. Her yaptığım zaman derse her yaptığında boş olur. Yahut talaktan sonra yapmayıp ikinci nikahtan sonra yaparsa yine boş olur. Şarta bağlı talak veren bundan vazgeçemez. Mevkufat da diyor ki talak üç türlüdür. En iyisi kadının temiz olduğu zamanda Cima yapmadan önce, bir talak verilir. İddet bitinceye kadar, bir daha verilmez. Üç kere boşamak için, iddet içindeki her üç temizlikte, Birer talak vermek sünnettir. Malikî mezhebinde, Üç kere boşamak da caiz değildir. İbni de diyor ki, Bir temizlik içinde, Bir sözle, üç kere veya, ayrı ayrı üç kere, yahut bir sözde iki kere, veya ayrı ayrı iki kere boşamak, veya temizlik zamanında, vatidan sonra, veya hayz zamanında bir kere boşamak da bid'attır. Yani haramdır. Hayz zamanında boşayan, günahtan kurtulmak için rücu etmeli, temizlenince, isterse tekrar boşamalıdır. Nifas da, Hayız gibidir. Bâin olarak boşamak her zaman bidâttır. Hazretü Ömer'in hilafetinden iki sene geçinceye kadar üç kere boşadım demekle bir talak olurdu. Fakat üç talak olmaz diyen hiç yoktu. Eshâb-ı kiramın ve tabiinin çoğu ve din imamlarının hepsi üç talak olacağını bildirdiler. Üç talak vaki olacağını bildiren hadis-i şerifler. Fethül Kadir'de yazılıdır. Hazret Ömer üç talak olacağını bildirdiği zaman hiçbir sahabi itiraz etmedi. Bu da bir talak olduğunu nesheden, seden hadisi şerifi öğrendiklerini veya o hükmün o zaman için olduğunu bildiklerini göstermektedir. Bunun için bir talak olur diyenlere ehemmiyet vermemelidir. Çünkü bu iş İçtihat yeri değildir. Hilaf olmuş ise de ihtilaf yoktur. Üç talaktan aşağı olup, bâin olmayan boşamaya, talâk-ı denir. Boşarken şiddetli derse, bâin derse, mal karşılığı boşarsa, talakı ı bâin olur. Rici'i olan talakta, iddet zamanı bitince, talakı ı bâin olur. Yani nikah bozulur. İddetten sonra, bu kadınla yeniden evlenebilir. İster ric'i, ister bâin olsun, üç defa boşanan ve iddet zamanı bitmiş olan kadını, hullesiz, tekrar almak, caiz değildir. Hulle ile almak caizdir. Boşanmış bir kadını, hulle için başkasının alması, tahrimen mekruhtur. Mehri misilden, Az mehr ile evlenen kadını velisi hakimle ayırabilir. Düğünden veya halvetten önce boşarsa veya kendi mürtet olur veya zevcesinin anasını kızını öperse firkat olup kadına mehrin yarısını vermesi lazım olur. Kadının mürtet olması veya üvey oğlunu şehvetle öpmesi gibi zevcenin sebep olduğu ayrılmalarda Mehrin hepsi sakıt olur. Vermiş ise, zevç hepsini geri alır. İlla Zevcesine dört ay veya daha çok zaman veya zaman söylemeyerek sana yaklaşmayacağım diye yemin etmektir. Dört ay içinde vati olmazsa, bir talak-ı ile boşanırlar. Dört aydan az zaman için yemin edince, İla olmaz. Dört ay içinde yemini bozarsa, zevcesi boş olmaz. Yemin keffâreti verir. Bâin olarak, bir kere boş olan kadını, iddet bitince, yeniden nikâh edebilir. Nikâh ederse, ila da avdet eder. Böylece, üçüncü nikâhta da yeminini bozmazsa, kadın, talâk-ı ile boş olup, artık hullesiz alamaz. Hullu Mal karşılığı boşamak olup, caizdir. Mehirden çok istemek mekruhtur. Hull edince, bir bayin talak vaki olur. Zhar, Erkeğin zevcesini veya yüz, baş, ferç gibi bir uzvunu, mahreminin bakması haram olan yerine benzetmesidir. Senin başın, anamın sırtı gibidir demek veya sen bana teyzemin uyluğu gibisin demek gibi kefaret yapmadıkça zevcesine sarılması, öpmesi ve vati haram olur. Zhar kefareti oruç kefareti gibidir. Li'an zevcesine ey zani veya Türkçe'sini söylese veya bu çocuk benden değildir dese. Zevcesi hakimden Lian isterse, hakim Lian yapılmasına emreder. Zevce Lian etmekten çekinirse, Lian edinceye veya Zevcin sözünü tasdik edinceye kadar hapsonluur. Tasdik ederse Zevceye zina haddi vurulmaz. Zevç sözünü geri alıncaya veya Lian yapıncaya kadar hapsonluur. Sözü geri alırsa, kasf haddi vurulur. Kasf haddi, seksen sopadır. Liyan yapmak için, önce erkek, sözüm doğrudur diye yemin eder. Dört kere tekrar eder. Beşincisinde, yalan söylüyorsam, Allah'ın laneti benim üzerime olsun der. Sonra kadın, dört defa, Allah şahit olsun ki, ''Bu adam bana zani demekle yalan söyledi.'' diye yemin eder. Beşincisinde, ''Doğru söylediyse, Allah'ın gadabı benim üzerime olsun.'' der. Sonra hakim bunları bir talak ı ile ayırır. Lian yapıldıktan sonra, adam sözünden dönerek veya başka bir afif kadını kasfederek had vurulmadıkça, bu kadınla tekrar hiçbir zaman nikahlanamaz. Iddet, Talaktan veya feshten veya kocası öldükten sonra vah veya halvet olunmuş sevcenin yeniden evlenmesi haram olan zamandır. Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde ilk temizlik başından, üçüncü hayzın sonuna kadar olan zamandır. Şafii ve Maliki mezheplerinde üç temizlik geçinceye kadardır. Hayız görmüyorsa, talak için üç ay, ölüm için dört ay on gündür. İddetin sonu, kadının yemin etmesiyle anlaşılır. Fakat altmış günden az olamaz. Hamile kadının iddeti, çocuğu olunca tamam olur. Bâin talak ve ölüm iddetlerinde, kadın süslenmez ve koku sürünmez. Her çeşit iddette bulunan kadını nikahlamaya talip olunmaz. Talak iddetinde gece ve gündüz evden çıkmaz. Evden çıkarsa nafaka alamaz. Ölüm iddetinde nafaka verilmez. Kadın zevcin evinde iddet bekler. Bâin talakta fasık zevç eve sokulmaz. 3'ten az bâin talakta iddetten önce veya sonra yeni bir nikahla tekrar alabilir. Hıdane. Ayrılıkta çocuğu yetiştirmek başkasıyla evli olmayan ananın hakkıdır. Anadan sonra anne anneye, sonra baba anneye verilir. Bundan sonra kız kardeşe, sonra teyzeye verilir. Çocuk kimde olursa olsun nafakasını babası verir. Kadın, fakir ise, çocukla birlikte yiyebilir. Babası yoksa, çocuğun malından sarf edilir. Malı da yoksa, kendilerinin teberu etmeleri vacip olur. Malı olmayan yetim kıza, anası ücret ile, halası parasız bakmak isterse, halasına verilir. Küçük kızı, başkasıyla evli anası, ve anasının teyzesi ve halası isteseler hıdanesi için anasının teyzesine verilir. Oğlan 7 yaşına gelince, kız baliga olunca babasına zorla verilir. Babası yoksa fasık olmayan asebeleri alabilir. Tembih. Erkek nişan için gönderdiğim şeyler mehir idi dese, kadın ise hediye idi. Dese yenecek şeyler hediye olur, başka şeyler mehr olur. Kızın babasının veya akrabasının nikaha veya kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal rüşvet olur. Damat verdiklerini düğünden sonra onlardan geri alabilir. Kendiliğinden düğün masrafı verirse caiz olur. Verdiği kız için sarf edilir. Bir kimse kızına düğünlük verdiğini geri alamaz. Evlenmek isteyen bir erkeğin, nikahın ehemmiyetini, nasıl yapılacağını, alacağı kızı seçerken, nelere dikkat etmek lazım olduğunu ve zevcesine çocuklarına ve akrabasına karşı vazifelerini önceden öğrenmesi lazımdır. Bunları öğrenmek için, Muhammed bin Kutbüddin İznikî'nin Mürşidül Müteahhilîn ve Mürşidün Nisa kitaplarını okuması çok faidedir. Zevceye karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı. Onun yanlış hareketlerine, akla uymayan sözlerine ve işlerine sabretmelidir. Onunla tatlı konuşmalı. Onun seviyesine ve aklına uymalıdır. Onunla şakalaşmalı Oynamalıdır. Yemede, giyinmede, gücü yettiği kadar eli açık olmalıdır. Dinde, Müslümanlıkta, kadınların bilmesi farz olan şeyleri elbette öğretmeli, İslamiyete uyan, doğru din adamlarının yazmış olduğu ilmihal kitabı alıp okutmalıdır. Çok zevcesi olan, aralarında adalet, eşitlik yapmalıdır. Bunların hepsi sünnettir. Zevcenin giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında çok sıkı davranmamalı ve başıboş da bırakmamalıdır. Kendini ve zevcesini şüpheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmaya çok önem vermelidir. Zevceyi yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere göndermemeli, yabancıları görmesine mani olmalıdır. Ev işleriyle vakit geçirmesi onun zevki olmalıdır. Ona sert davranmamalıdır. Şaka olarak da kızgın olunca da hiçbir zaman boşamak, ayrılmak lafını ağza almamalı, bir defa daha evlenmek lafı etmemelidir. Hayalin önümde parlak ay gibi zulmeti gideren mehtaba benzer. Bu âlem görünür bir saray gibi, Işık olmayınca zindana benzer. Bu sesler yabancı, özler yabancı, Bakışlar yabancı, gözler yabancı, Dudaklar gülse de mana yabancı, Gördüğüm rüyalar bir zanna benzer. Güllerin başkadır, Ateşin başka, Aşkınla tutuşan Bülbülün başka, Şu elin güzeli Değmiyor aşka, Bir güzel görmedim Canana benzer. Baktıkça yakından Güneş yüzüne, Daha çok inandım Tatlı sözüne, Şifasın, Ruhumun üzüntüsüne, Sohbetin, her derde dermana benzer. Ayrılık yakıyor gece ve gündüz. Geceden karanlık oluyor gündüz. Bu yılda gurbette geçen ömrümüz cefası bitmeyen devrana benzer.